İslam büyüklerinden hazır cevaplar. Akıl. İmam-ı Azam hazretleri üzerine doğru gelmekte olan bir hayvana yol vererek kenara çekildiğinde yanındakiler neden böyle yaptığını sormuşlar. Hazret düşünmeden cevap vermiş. Onun boynuzları var. Benim ise aklım. Evet. Alışverişe geldik. İbn Muhayriz isimli din alimi elbise almak için bir mağazaya girdiğinde içeridekilerden birisi onu tanıdı ve dükkan sahibine "Bu zat İbn Muhayriz'dir." dedi. İbn Muhayriz kendisine özel bir muamele yapılmaması için hemen dışarı çıkarken "Biz paramızla bir şeyler almaya geldik." dedi. "Dinimizde değil." Evet. Allahsı, sığın. İzzet Molla'yı Ramazan'da bir iftara davet ederler. Davetlilerden birisi de hocadır. Sofraya bir tabak içinde elmasiye denilen bir yemek getirilir. Hoca, büyük bir iştahla yemeğe yumulur. Yemek, hocanın tabağının kenarına bastırmasıyla İzzet Molla'nın kucağına fırlar. Şair, yemeye bakar ve hocanın elinden bana sığınacağına sığın der. Evet. Atnalı Kadıköy Camii'nde vaaz vermekte olan Osman Demirci Hoca'ya "Hocam diye sormuşlar. Atnalını evimizin kapısına asarsak uğur getirir mi?" Demirci Hoca ise "Zannetmiyorum." diye cevap vermiş. ''Onlardan her atta dört tane var ama bütün gün kamçı yiyip duruyorlar.'' Evet, atlıya cevap. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sahabelerine bir ikram sırasında hizmette bulunurken, uzaklardan gelen bir atlı yanlarına yaklaşarak, ''Bu kavmin efendisi kim?'' diye sordu. ''Onu arıyorum.'' Efendimiz bu soruya gurur olur endişesiyle benim diye cevap vermedi. Ve o anda sahabelerine hizmet etmekte olduğundan asırlar boyunca yankılanan ve aynı zamanda atlı adama cevap niteliği taşıyan şu sözlerle mukabele etti. Bir kavmin efendisi ona hizmet edendir. Evet, bahtiyarlık. Hz. Ali yaşlı bir katır üzerinde giderken devrin dalkavuklarından birisi önüne çıkar. Sen ki Allah'ın arslanısın böyle bir katıra binmek sana yakışır mı? Hasit Ali şu cevabı verir. Hücum edenden kaçmayacak kadar cesur kaçana hücum etmeyecek kadar âli cenap. Bana sahip olmadığım meziyetlerle Hitap edecek kadar dalkavuk ruhlu olmadıktan sonra insana böyle bir katır yeter. Evet, bakış farkı. Adamın biri Muhammed bin Vasi'nin bacağındaki yarayı görüp sana acıyorum dediğinde ondan şu cevabı almış. Ben aynı yaranın gözümde çıkmadığına şükrediyorum. Evet. Başın sonu. Mevlana Camii'ye ihtiyarlık hakkında fikrini sormuşlar. Şu cevabı vermiş. İhtiyarlık gençliğin sonu ve neticesidir. Son ve netice ise başa bağlıdır. Gençliğini iyi geçiren ihtiyar derisinden bellidir. Evet. Boş kalmaya gelmez. Uzun bir ömür süren ve hayatının her anını çalışıp eser vererek oldukça verimli geçiren Süheyl Ünver hocaya ileri bir yaşta iken bazı dostları Latife kabilinden sormuşlar Hocam Azrail sizi unuttu mu yoksa? Süheyl Ünver'in cevabı şöyle olmuş Hayır Azrail'le yakında görüştük Bana dedi ki boş bulursam götürürüm.